Diş teli tedavisinden sonra arka dişlere kalıcı tel takılmaktadır. Bunun gusle herhangi bir zararı var mıdır? Kadın özel halinde erkek de cünüpken diş dolgusu yapabilir mi? Şimdi burada iki husus var sualinizde. Birincisi diş dolgusu veya tel taktırabilir. Bunlar kalıcı olurlarsa gusle mani olur mu? Bu şekilde değil Hı. mi? Sahabe-i Kiram radıyallahu anh hazaratından arfece var. Cahiliye döneminde burnu kesilir, gümüşten bir burun yapar. Sonra burun kokunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona altından bir burun yapmayı terkin eder. Peki gusül abdesti alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burnunu çıkar altını yıka demiyor ona. Burnunu yıkamak farz. O halde nasıl ki burada bir organ var, yıkanması farz, oraya bir takma burun koyuyorlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam onu çıkar altını yıka demiyorsa ağızla hanefilere göre gusülle yıkanması farzdır. Orada bir şey koydu doktorlar, diş hekimleri. Orada kalıcıysa onu çıkarmak zorunda değildir. Çıkaramaz zaten. Yani orayı yıkaması, dolguyu yıkaması, telin olduğu yeri yıkaması, ağzını yıkaması yerine geçer. Tamam. İkincisi ise kadın özel halinde cünüpken ne yapar? Hanefilere göre ağzı yıkamak, burnu yıkamak farz. Şafii ve malikilere göre ise ağzı burnu yıkamak gusülde sünnettir. Aşhum minel fıtra hadisini alır İmam Şafii. Hanefiler ise ve incüntüm cürme fattahru bu ayeti alır. Dolayısıyla ne olmalı? Şafii olan kardeşlerimiz zaten hayız halinde de kadın diş dolgusu yapabilir. Öteki de çürük olan da yapabilir. Hanefi olanlar ağzı yıkamak farz. Peki haizli olan birisi yapabilir mi? Yapabilir. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arfeceye sen oraya burun koyuyorsun orada duracak. Senin gusül abdestin var mı veya alman gerekir mi diye böyle bir sual sormadı. Dolayısıyla hanefi olan bir kadın özel halinde diş dolgusu yapabilir. Peki cünüp olan yapabilir mi? Yapmaması evladır. Neden? Çünkü cünüplük hayızlık gibi değil. Yani orada gidip gusül abdesti alır, temizlenir. Zaten dışarıya çıkıp dolaşması da çok doğru değildir böyle birisinin. Yani ağzı gusülde yıkacağız, Ama böyle hilalleme yok ağzımız. Sadece mazmaza var. Suyu orada çalkalıyoruz. Tahri kulma diyoruz ona. Bu var. Toparlarsak efendim diş dolgusu da yapabilir. Kadınlar özel hallerinde onlar da dolgu yapabilirler. Hiçbir problem yoktur.